9. Açıp girse Ya bir münasebetsiz durum varsa Burnunu karıştırıyorsa mesela Kapıyı bursa Uyumuşta uyanacak Bu saatte tüm mahlukat uyurken Onun da uyuyor olması gerekmez mi Acayip bir adam Kimselere benzemeyen adam vesselam Bunca yıldır odacıydı bu kapıda Böyle uykusuzluğunu hiç görmemişti Vali kısmının Depremde de böyleydi bu Ne uyumuş ne uyutmuştu Sabahlara kadar ya toplantı Ya teftiş Bir ses duydu içerden Kulağını yapıştırdı kapıya Derin bir iç geçirme Bir ah çekme Demek ki uyumuyor Hemen vurdu kapıya tık tık tık Girini beklemeden açtı Yoksa çay soğuyacak Ya işte böyle İsmet efendim İşte böyle paşam Etrafına bakındı Hoş Ali Biri daha var mı diye İsmet mismet kimse yoktu odada validen başka. O da saçları sırıl sıklam, açık pencerenin önünde duruyor uzakta bir yerlere bakıyordu. Çayı bırakıyorum masaya dedi. Hoş ali dedi vali. Hala arkası dönüktü kapıya. Ben çocukken bir film seyretmiştim. Nedense hep aklımda kalmış. Bak dinle. Film şu cümleyle bitiyordu. Yarın başka bir gün olacak. Koş Ali lafın gerisini bekledi Gelmeyince kapıyı çekip çıkarken Boşuna diledememişler. Elbette yarın başka gün olacak Aynı gün olacak değil ya Dedi içinden Ve sanki vali İlk sesini duyabilirmiş gibi Telaşla koştu merdivenlerden aşağı Tökezlenerek Evindeki tepsi büyük bir gürültü çıkararak Yuvarlandı taş merdivenlerde Yok yere telaşlanmıştı Bari düşüncelerini duyabilse bile Oral'ı olmayacaktı. Çünkü hiç kızmazdı kendine deli diyenlere. Bu sıfatın ona zoru başarabildiği, gözü kara olduğu için takıldığını bilir, hem de severdi delileri. Deliler de onu severdi nedense. Görev yaptığı illerde, ilçelerde hep dostluk kurmuştu oraların delileriyle. Bahçekay kaymakamı iken ilçenin delisi ne zaman yüzünü asık görse yanına yaklaşır, Sıkma canını, olur bu işler diye teselli ederdi onu. Tokat valiliği sırasında ise şehrin delisi, dilsiz delikanlı makamına her sabah aynı saatte gelen valiyi vilayetin önünde hazır olda bekler, kasketini çıkararak saygıyla selamlardı. Başka bir ile tayini çıktığında bu kez aynı merasimi vilayette aslı resminin önünde sürdürür olmuştu. Yaşlı gözlerle Çayını içtikten sonra biraz sakinledi vali. En alt çekmecede duran köprü dosyasını çıkardı, yaydı önüne. Haşır huşur karıştırmaya başladı sayfaları. Aradığını dosyada bulamadı, bu kez çekmeceleri açıp karıştırdı teker teker. Masanın üstünde duran tahta kutuyu en son açtı. ''Hah burada işte meret, kafa kalmadı ki nereye koyduğumu hatırlayayım'' dedi kendi kendine. Elimde tuttuğu kağıtta bir telefon numarası yazıyordu. Yanında da mühendis planca. Tam telefonu çevirecekken durdu. Sa Saatine baktı, hiç çeyrek geçiyordu. Ahizeyi yerine koydu. Esnedi uzun uzun, yüzünü sıvazladı. Sakalları diken diken battı eline. Eve kadar gideyim diye düşündü. Tıraş olayım, yıkanayım, üzerimi değiştirip geri geleyim. Saat ancak sekiz olur ben dönene kadar hemen ararım adamı. Gerçekten doğru dürüst bir mühendis ise çoktan kalkmıştır o saatte. Yok hala uyuyorsa Niski'nin biridir bana uymaz. Böylece öğrenmiş de olurum. Vali odasından çıkmadan önce kitaplığında bir kitap aradı bir süre. Gün üzeri vakti yoktu ama önündeki sıcak gecelerde uyku tutturamazsa bir göz atmak istiyordu. Doğu isyanlarının başladığı yirmili yıllara. Genel Kurmay belgelerinde kült isyanlarını en üst görünce zorlukla uzandı, çekip aldı kitabı, tozunu üfledi, kapıya yöneldi. Tam çıkacakken geri döndü. Ertesi gün yapacağı işleri çalak kalem sıraladı kağıdın en üstüne. Mühendise telefon edilecek yazdı, kağıdı telefonun yanına bıraktı. Beş dakika sonra evine geldiğinde kendisini kapıda karşılayan karısına. Hem çok yorgunum hem de çok gerginim," dedi. Hiçbir şey sorma, ne olur. Bu günü de hayırlısıyla sona erdirelim. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatırım akşama. Aç mısın? Çay veya çorba? Sıcak bir şey içmek ister misin?" diye sordu karısı. Bir ayette içtim. Kitaphanede uzanacağım. Belki biraz okurum. Uyuya kalmışsam 8'e doğru uyandır beni, e mi? Merak etme. ''Çocukları da tembih ederim seni rahatsız etmesinler.'' diye. ''Sağ ol hanım.'' dedi vali minnetle. Karısı, kütüphane adına taktıkları, rafları kitap dolu küçük odanın kapısını usulca kapatıp çıktı. Hep böyle yapardı, kocası canı sıkkın olduğu zamanlar. Yaralı kediler gibi köşeye gizlenir, sorununu çözene kadar tek başına kalmak isterdi. Son yanın üzerine uzandı vali. Yanında getirdiği kitabı karıştırmaya başladı. Kulaklarında yorgunluktan olacak bir çınlama vardı Şu anda malum heykeli görmesine imkan yoktu ama Sanki kulağına Tarih tekerrürden ibarettir oğlum Diye fısıldıyordu Rahmetlinin ileri yaşından dolayı titrek Ama muzip sesi Şimdi fırlasaydı yerinden Parka koşsaydı Tırmansaydı tunç heykele Bir mücize olur muydu? İnünü. 1925 yılının Karlı bir Şubat günü Heybeli adadaki evimde gürül gürül yanan Sobanın dost sıcağına sığınmış Dünya tarihini okurken Özel ulakla uygulanan haber üzerine Kendimi Haydarpaşa'da Ankara'ya giden trende bulmuştum Aradan bunca yıl geçti Gündemde hala aynı sorun var Gel birlikte Yakın tarihin içinde bir gezinti yapalım Genç cumhuriyetin Doğudaki ilk baş kaldırı olayına dönelim, der miydi? Sabahın henüz yeterince harlanmamış güneşi, Tatlı yumuşak bir sarıya boyanmıştı odayı. Karşıda mor bölgeleriyle birbirlerine yaslanan tepeler, Şafak mahmurluğu içindeydiler. Bir gün önceki vahşet hiç yaşanmamışçasına, Huzurlu, ışıklı, sakin bir gün başlıyordu. Başka bir gün, yeni bir gün. Yorgunluk, üzüntü, karamsarlık Son 24 saatte saattir yaşadıkları Evindeki kitapta göz attığı çetrefil olaylar dizisi Rahmetlinin kulağında çınlayan sesi Ağır bir yorgan gibi çöktüler Valinin direncini kaybetmeye başlamış Halsiz bedenine Uyku ve tarih arasında bocaladı bir süre Düşüncelerinin denizinde başıboş bir yelkenli gibi Çalkalandı durdu Sonra kendini eflatun renkli bir düşün sarmalına yumuşacık bıraktı vali. Ham gediyi olayı. 7 Ağustos 1924. Hakkari valisi Halil Rıfat Bey sıcak bir Ağustos sabahının erken saatlerinde yanımda il jandarma komutanı, 16 jandarma eri, bir tahsildar ve üç hayvan kiralacısıyla birlikte çalı hareket etmişti. İngilizlerin eli silahlı Nasrutileri Irak sınarından aşırıp Hakkari bölgesine yığmakta oldukları haberi geliyor ne zamandır. Cizre ve Çölemelik sınır taburlarında bu tatsız durum hakkında çalışma yapacaklardı. Lozan konferansı sırasında İngilizlerle Türklerin arasında havada kalan Musul'un kozları henüz paylaşılmış değildi. Çözüm ileri tarihe atılmıştı. Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı yüzünden müstemleke eyleyemedikleri Osmanlı topraklarını şimdi işten fethetmek pekala mümkündü ve İngilizler bu işin ustasıydılar. Türkiye'nin doğusunda bir ayaklanma başlatabilirlerse bir taşla iki kuş vurmuş olacaklardı. Hem Musul müzakereleri sırasında Türk hükümetinin elini zayıflatacak hem de sınırda Irak örneğinde olduğu gibi İsmen bağımsız Ermeni ve Kürt hükümetleri kurarak bir tampon bölge oluşturacaklardı. Mustafa Kemal'e güvenemiyordu İngiltere. Adam birdenbire 40 yıllık can düşmanı Ruslarla dostolu vermişti. İleride bu dostluk tehlikeli boyutlara ulaşır, Türkler Rusya'nın duman suyuna girerse böyle bir tampon bölgeye ihtiyacı olacaktı Batı'nın. Bu nedenle Nasrütülleri silahlandırarak Hakkari bölgesine sürüyor, Bitlis ve Erzurum bölgelerinde ağır propaganda yapıyor ve bol para dağıtıyorlardı. Türk sivaylarına bile el attıkları haberlere de geliyordu Ankara'nın kulağına. Hakkari civarında işte bu yüzden bazı araştırmalar ve gözlemler yapmak şart olmuştu. Halil Ufak Bey yanındakiler derin bir dere yatağından geçmekte iken Aniden dört taraftan birden açılan şiddetli bir ateşe maruz kalmışlardı. Jandarma komutanı, iki sivil ve üç jandarma şehit olmuş, beş jandarma eri ve vali yaralanmıştı. Etraflarını saran 200 kadar silahlı Nastori, sağ kalanlardan ağır yaralı olmayanları yanlarına katarak 8 saat uzaklıktaki karargaha götürmüşlerdi. Bu olayın tertipçisi Gülyano silahlarına el koyduktan sonra uzun bir soruşturma yapmış, elindeki esirin vali olduğunu öğrenince bir pazarlık peşinde olmalı ki valiyi ve yanındakileri Irak'a göndermeye karar vermişti. Gülyano'nun çadırında bulundukları sürece iki İngiliz uçağı sürekli tepelerinde uçup durmuştu. Nasturi'lerin ellerindeki İngiliz silahlarını ve aralarına karışmış üniformalı silahlı İngiliz askerlerini fark etmekte gecikmemişti vali. Çaresiz yola düzülmüşlerdi. Silahlı nasturilerin gözetiminde ayakkabıyla yürünmesi mümkün olmayan yüksek dağlardan, derin derelerden, yolsuz ve ıssız yerlerden geçerek katır sırtında Irak sınırındaki Umadiye'ye gidiyorlardı. Kiman köyüne vardıklarında Yine bir Nasturi ileri geleni olan Hoşabe duruma müdahale etmişti. Muhafızlara ve hatta bir gün sonra Kiman'a gelen Gülyanoya şiddetle karşı koyarak vali ve yanındakileri serbest bıraktırmıştı. Hoşabe valiyi kendi adamlarının himayesi altında Hakkari'ye yolcu ettikten sonra evine gitmişti. Bir diş ettik ama Allah sonunu hayırlı getirsin demişti karısına. ''Hayırlı getirir, merak etmesen diye yanıtlamıştı karısı. Bunca yıl birlikte düşüp kalktığımız, toprağa paylaştığımız, huyunu suyunu bildiğimiz insanları bırakıp, elin İngilizine yanaşmak mı daha hayırlı olurdu? Yüzleri bile bizden başkadır. Gök gök bakar dururlar renksiz gözleri. Çil basmış beyaz suratlarıyla. ''Alıştığın, bulaşacağından iyidir. Doğrusunu yaptın beyim.'' Vali Hakkari'ye varır varmaz başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar rapor etmişti Ankara'ya. Şimdi artık hükümet somut kanıtlarla biliyordu Nasturi ayaklanmasındaki İngiliz parmağını. Karşı karşıya oldukları durum herhangi bir Kürt beynin, şıhının ya da ağasının reformlara karşı protesta mahiyetinde bir silahlı eylemi değil, bir batı devleti tarafından planlanan ve desteklenen bir ayaklanmaydı. Sebebi ister İngilizlerin Musul davasında hükümetin elini zayıflatma, ister kendi deyimlerinle tampon bölge oluşturma niyeti olsun, isyana yanıt vermeden önce iyi düşünülecek, planlı hareket edilecek ve kesinlikle bir ön hazırlık yapılacaktı. Bir takım nasturilerin söklerin yanındaymış gibi durmalarına ve hatta Vali Halil Rıfat'a yardım etmiş olmalarına da hemen kanmamak gerekiyordu. Orlu'nun hazırlıklarını tamamlayarak askerini mevzilere göndermesi Eylül ayını buldu. 15 Eylül'de Türk sınırları içinde isyancı nasturileri dağıtmak hareket geçti ordu birlikleri. 1924 yılının 22 Eylül'ünde Valto Dağı üzerinde Hoşabe ve adamlarının dışında nasturilerden eser kalmamıştı. Ölen ölmüş, kalanlar Irak sınırındaki Umadiye'ye kaçmışlardı. Kaçmadan önce İngiliz uçağının havadan tauz ettiği Vido köylü de yakarak Nasturilerin terk ettikleri dağ mağaralarında yangından kaçmış tir tir titreyen birkaç kadın, iki yaralı erkek ve beş çocuk bulunmuştu. Hoşabe mağarada bulunan erkek çocukları himayesini alarak evine getirmişti. Çocuklardan biri henüz 3 yaşlarındaydı. Diğer ikisi ergenlik çağına girmeye hazırlanan boyları vaktinden önce uzamış, sıska, kapkara gözleri, ince yüzleriyle birbirlerine birer su damlası kadar benzeyen ikiz oğlanlardı. Hoşaberin sadık kahyası Zilan 13 yıldır üç karı değiştirdiği halde çocuk sahibi olamamıştı. Gezmediği dede adak adam adığı yatır kalmamıştı yöresinde. Doğuda erkek evladı olmayan adam güvence saymazdı kendini. En büyük derdi Zilan'ın çocuksuzluk. ve üç yaşındaki küçük oğlunu evine almış, sadık hizmetlerinin karşılığı olarak ikizleri kahyasına armağan etmişti. Sen Allah'tan bir oğul niyaz ederken o sana iki tane birden yolladı Zilan demişti. Bu oğlancıkları evlat edinmek istersen sana vereceğim. Kanımdan değillerdir. İstemem dersen ben alırım evime. Ne var ki çocuklar da alevidir. Dilerim ki isteyesin onları. Zilam elini eteğini öpmüştü hoşabenin. Sevincinden dirilere dönmüştü. Oğlanları hemen yıkamış, doyurmuştu karısı. Erkek kardeşinin temiz giysilerini giydirmişti üstlerine. Oğlanların soluk yüzlerine renk gelmişti. Bundan böyle benim oğullarımsınız. Allah sizi bana nasip etmiş demişti Zilan. Size öz evladım gibi davranacağım. Neyim var neyim yoksa size kalacak. Ama siz de beni baba bileceksiniz. Sayıp seveceksiniz. Ayrıca size önemli bir nasihatte bulunacağım. Bir süre susmuştu lafa nasıl başlayacağını bilemez gibi. Sonra tane tane konuşmuştu. Bu topraklarda türlü türlü inanç iç içe geçmiş yaşamaktadır, asırlardır. Kürtler, Türkler ve Ermenilerle yan yana yaşadığımız halde, büyük savaşta hepimiz birbirimizi boğazlayıp durduk. Şimdi savaş bitti. Biz Oşabe'nin mülkü üzerinde yıllardan beri ayrı gayrı tanımadan, din kavgası yapmadan huzur içinde yaşıyoruz. Yarın öbür gün sizi kışkırtmaya kalkarlarsa Hiç kimsenin kanınıza girmesine Aklınızı çelmesine izin vermeyin Dünya mülkü kimseye kalmıyor Bu topraklarda Biz yine biz bize Kürtler, Türkler ve Hristiyanlar Bir arada yaşayacağız Madem hakkım geçecek size Bana söz vereceksiniz İsyana bulaşmak yok İntikam peşine düşmek Kan davası gütmek yok Zaman Geçmişi unutma zamanıdır. Biz bundan böyle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Tamam mı? Tamam. O halde demişti Zilan, Hurşit ve Halit, evinize hoş geldiniz. Piran Olayı ve Şeyh Said, 13 Şubat 1925 Nakşibendi tarikatının büyüklerinden sayılan Şeyh Said, Elazığlıydı. Hayvancılıkla geçinen varlıklı bir kişiydi. Sayısız koyunlarına yetecek meraları kendi köyünde bulamadığı için Erzurum'a taşınmış ve ticaret nedeniyle birçok kere Halep'e gidip gelmişti. Yerayı iyi tanır ve kendisi de tanınırdı. Şeyh Said, Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl İstanbul'da kurulan gizli Kürt Bağımsızlık Cemiyeti'ne de üye olmuş, kendini temsilen oğlunu yollamıştı toplantılarına. Cemiyetin arkasında İngilizler vardı. İngilizler, Kürt emirliğinin kurulmasını destekliyor, Kürtlere gerekli silah, cephane ve parayı temin ediyorlardı. Kürtlerin bağımsızlık planları ince ayrıntılarla hazırlanmıştı. 1926 yılında yapılması planlanan ayaklanmayla, Diyarbakır ele geçirilip merkez ilal edilecek, Musul hududuna temas sağlandıktan sonra ise İngilizlerin, fiili ve parasal yardımı resmen başlayacaktı. İngiliz destekli Kürtler bununla da yetinmiyorlardı. Doğudaki ayaklanmanın bir benzeri de İstanbul'da hazırlanacak İstanbul'daki Kürtler saltanatçılarla birlikte din adına ayaklanacaklar ve halifeyi geri getirme vaadiyle isyanı Bursa, Konya ve İzmir'e de yayacaklardı. Doğu'daki isyanla uğraşmakta olan hükümet iki ateş arasında kalacaktı. Cumhuriyet böylece ortadan kalkarken Vahdettin İngilizler tarafından geri getirilecekti. Bu eylem gerçekleştirilmesi pek zor gibi durmuyordu aslında. İslam geleneklerine bağlı tutucu insanlar eski töreleri yok etmeye ve modern bir devlet kurmaya çalışan devrimcilere hiç ısınamamışlardı. Bir anda Cumhuriyet ilan edilmiş, Hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmış, kadınlara haklar verilmiş, şerii kanunlar yerine medeni kanunlar kabul edilmiş, yeni vergi usulleri getirilmiş ve özellikle memleketin geri kalmış bölgelerindeki halk şaşkına dönmüştü. Yeni vergi sistemi ise o güne kadar köylerinde aşan usulü vergi toplamakla görevli şehirlerin menfaatlerine büyük bir darbe indirmiş oluyordu. Kısacası doğuda bir isyan başlatmak için zemin uygundu. İstanbul'da ise hilafet yanlarından destek bulacaktı isyancılar. Ne de olsa 600 yıllık saray şehriydi İstanbul. Şeyh Sayit 13 Şubat günü avanesiyle birlikte Piran'da kardeşinin evinde gecelemekteydi. Yanındaki adamlardan ikisi 6 ay önceki Nasturi baskınının firarileri oldukları için Jandarmalarca aranmaktaydılar. Öğlen namazından önce halka, memlekette medreselerin, vakıfların kapandığını, bir takım dinsiz yazarların gazetelerde peygamberimize küfür ettiklerini, fuhuşun arttığını, bu gidişatın değişmesi gerektiğini vaaz etmişti şey. Sesi titreyerek, gözlerinden zaman zaman ateş fışkırtarak, zaman zaman yaşlar akıtarak sürdürmüştü konuşmasını. Kendini dinleyenlerin üzerinde kalıcı tesir bıraktığının farkındaydı. Nicedir sürdürmekte olduğu propaganda görevini başarıyla yapıyor, zamanı geldiğinde başlayacak olan ayaklanmaya kadar halkı şeriat yoluna kilitlemeye çalışıyordu. Bu nedenle akşamın geç saatlerinde ihbar üzerine yanındaki firarileri almaya gelen jandarmaların sabahki vaazı nedeniyle kendisi için geldiklerini zannetti evdekiler jandarmaya kapıyı açmadılar. Bu direnme az sonra bir çatışmaya dönüştü ve 1926'da başlaması planlanan ayaklanma vaktinden evvel başlamış oldu. Kürtler oy birliğiyle Şeyh Sayiti genel kumandan ve başkan ilan ettiler. Şeriat kanunlarını geri getirmek için Allah tarafından gönderildiğini ileri süren Şeyhin dalgalandırdığı Yeşil Sancak Kısa sürede yörenin yoksul ve cahil insanlarını peşinden sürüklemeyi başardı. İsyan çığ gibi yayılıyordu. Firan, Muş, hınız, Varto, Çapakçur. Kürtler çevredeki aşiretlerden de yardımcı kuvvetler alarak, çok sayıda makineli tüfek ve silahlarla donanmış olarak Diyarbakır'a doğru yürüyorlardı. Ayrıca bir kol siverek yönüne, Diğer bir kolda Harput ve Mardin yönüne ilerliyordu. 24 Şubat'ta Kürtler Elazığ'a girdiler. Tovay komutanını esir aldılar. Jandarma dairesini yağma ederek hapishanelerdeki tutukluları serbest bıraktılar. Adliyedeki tüm evrakı yaktılar. Halka niyetlerinin dini ve Kur'an'ı kurtarmak olduğunu söylediler ve ''Malatya'ya gidiyoruz. Müslüman olan arkamızdan gelsin.'' haberini yaydılar. Din propagandası öyle etkili oluyordu ki, Türk asıllı olanlar dahi ayaklanmanın bastırılmasına ve hükümete yardıma yanaşmıyordu. Jandarma ve asker bozgundaydı. Kışın korkunç fırtınalarına kara, tipiye rağmen Kürtler büyük bir ustalıkla avuçlarının içi gibi bildikleri doğal engebiliklerden iyi faydalanıyor, çete savaşı vererek düzenli askeri birlikleri kolaylıkla darmo duman ediyorlardı. Ankara hükümeti genel seferberlik ilan ettiğinde Doğu'nun 12 vilayeti isyancılar tarafından zapt edilmişti. Hoşaben'in evinde, 7 Mart 1925. Zilan Efendisi Hoşaben'in yatağının ayak ucunda durmuş. Kocasının elleriyle hazırladığı yoğurtlu tarhanayı yedirmeye çalışan marayı seyrediyordu. Böyle inat edip yemezsen aşını, yüz bütün güçten düşeceksin. Bana başında diz çöktürüp ağıtlar yaktırma beyim, diye yalvarıyordu kadın. Üç gecedir Hoşabe'nin ağrılarının yüzünden uyku uyumamışlardı. Sıkıntıdan zona illetine yakalanmıştı Hoşabe. İsyan ilk başladığında işlerin bu hale geleceğini hiç tahmin etmemişti. Etse çoluğu çomalağa toparlar atardı kendini batı şehirlerinden birine. Davarını, koyununu, arazilerini geride bırakmaya hiç gocunmadan. Akılsızlığından düşmüştü bu hallere. Yanlış hesap yapmaktan. Hiç usanmadan ayaklanıp dururlardı buralarda aşiret reisleri, kürt beyleri, onlar, bunlar. Azar kudurur, dağa çıkar, kış gelince de aşağı iner, siner otururlardı. Hem onların isyanlarından bıkmış, savaşta Kürtlerin, Ermenilerin birbirlerine yaptığı mezalimden gözü korkmuştu, hem de yedi Düvel'in ordusunu toprağından atmayı başarmış, koskoca başkumandanı dağ çetelerinin dize getirebileceğini hiç tahmin etmemişti. Şimdi Şeyh Sayit. Diyarbakır'ın dört kapısına birden Taarruz başlatmışken Kimselerin yüzüne bakacak hali yoktu Sızım sızım ağrıyordu Bütün kemikleri Acılarına şişe çekmeler Yakı yakmalar Soğan sürmeler fayda etmiyordu Şubat sonunda Kötlerin isyanı iyice geldikleri Haberini aldığında Kemiklerin ağrısı yetmezmiş gibi Bir de midesi yanmaya başlamıştı İnce bir şişle Deliniyor gibiydi yüreğinin Az biraz aşağısında bir nokta Zilan'dan başka Hiç kimse yanında olmamıştı Kimse ona hak vermemişti Emride çalışan yüzlerce insanın Büyük bir kısmı Haber bile vermeden Savuşup gitmişlerdi En çok da bu habersiz kaçışlar Üzmüştü Hoşa İnsan yıllardır ekmeğini Yediği kapıda Hiç olmazsa bir veda eder gitmeden Demişti Kimseyi zor tutacak değiliz ''Onlar korkularından gittiler'' demişti Zilan. Kürtler kendilerine katılmayanları ölümle tehdit ederler. ''Bilirsin, bilirim. Ölümü beklemek meğer ne kadar zormuş.'' ''O kadar karamsar olma beyim'' demişti Zilan. ''İsmet Paşa yine başbakan olmuş.'' diyeler. E ne de olsa asker adamdır. Ne yapacağını bilir o. Şeyh Said İsyanının iyice yayıldığı günlerdeydiler. Zilan'ın karısı Kamer... Aklının samanını tazelemeye gittiğinde, oğlanların tekmesiyle kavga ettiklerini duymuştu ahırda. Sinip kulak kabartmıştı. Keşke kabartmaz olsaydı. Hoşabe'nin, Nuhut Dağı'nın mağaralarında, yarı diri, yarı ölü bulup, kollarında evlerine taşıdığı, kendilerini de yedirip giydirip, öl çocukları yerine koydukları evlatlıklarından biri, vefasız çıkmıştı. Bir müddet ne yapacağını bilemeden durmuş, Oyalanmıştı yerinde Kamer. Sonra dayanamamış, yanlarına varmıştı. Analığını karşısında görünce bembeyaz olmuştu Halit'in yüzü. Aranızda gitmek isteyeniniz varsa, Zilan babanızın elini öpsün, izini alsın, öyle gitsin diye konuşmuştu Kamer. Halit'in yüzüne hiç bakmadan, öyle hırsız gibi savuşmasın. İkizler 6-7 ay içinde bey kapısında iyi beslendiklerinden olacak birden büyümüşlerdi. Sesleri çatlamış, sivilceleri geçmiş, saçları gürleşmişti. 15 yaşında olmalarına karşın 18'lik deli kalınlar gibi görünüyorlardı. Onları alt alta üst üste boğuşurken yakalayan kamera hiç yanıt vermemişlerdi. Ahırdan çıkıp gitmişti kadın. Bütün gün başına ağrılar girmişti. Gün ermek üzereydi. Birazdan dönerdi tarladan Zilan. On yıl boyunca evlat hasretiyle tuştuktan sonra kavuştuğu çocuklarından birinin evden kaçacağını nasıl söyleyecekti ona Kamer? Yediği içtiği dizlerine duratıcı Halit. İsyana katılacakmış. Nasıl diyecekti? Zilan akşam yemeklerini yedikten sonra almıştı olanları karşısına. İçinizden biri gitmek istermiş demişti. İsyancılara katılmak istermiş. Başlarını önlerine eğmişti oğlanlar. Ben size nene seyahat ettiğimde de evime kapılandığınızda sözümü dinlemeyecek misiniz? Ben kürdüm demişti Halit. Soyum sopum şeyhin peşine düşmüş yürüyorken buralarda kalamam ağam. Bize babalık ettin. Allah razı olsun ama izin ver de gideyim. Belki sana da hayrım dokunur ileride. Halit demişti Zilan. Said nakşidir oğlum. Allah adına yürüdüğünü söylüyor ama yüreğinde Allah sevgisi değil, Allah korkusu taşır. Katı yasaklarla doludur. Hak yolu onun, nakşiler kendileri gibi eylemeyen, düşünmeyen, ibadet etmeyen kimselere iyi gözle bakmazlar. Kendilerinden olmayanlara o da Allah'ın bir kuludur demezler. Bugün kullanır seni, yarın işi bitince alevisin diye dışlar. Bir şey daha var Halit oğlum. Bugün şeyhin arkasında duran İngiliz'in gavuru yarın işini bitirince Müslümandır diye o da şeyhe sırt çevirir. Ben bunları tecrübeyle öğrenmişimdir. Hoşa ve Beyim'den de öğrenmişimdir. Sel gider, kum kalır.